Dijital Kültür Makaleleri 21. 1 Dakikada İnternet Dijital dünyada zamanın ne kadar hızlı aktığını göstermenin bir yolu da bilim zaman içinde yapılan dijital faaliyet örnekleridir. Mutluluk zamanın akışını unutmak ise dijital dünyanın ışık hızındaki devinimi belki de mutlak mutluluktur. Bilim zamandaki dijital faaliyetlerin tespiti bir başka boyutta da dijitalleşmenin önemini atıf yapmaktadır. O da bilim zamanda üretilen veri hacmindeki artış. Şu an gelinen noktada tüm dünyada üretilen, yakalanan, kaydedilen, enformasyonun her yıl ikiye katlandığı ifade edilmektedir. Ancak bu gidişle bu sürede kısalacak, belki de gün veya saat düzeyine inecek. Domo.com sitesi 2011'den beri düzenli olarak bir dakikada internette ne olduğu istatistikleri yayınlamakta. 2015'e dek iki yılda bir yapıldığı gözlenen bu çalışma 2016'yı da atlamamış. Ve belki de bu yılda itibaren yılda bir periyoduna geçmiş durumda. Aşağıda bu çalışmadan bazı örnekler yer almakta. Bakın bir dakikada internetten neler oluyormuş. 2011'de YouTube'a 48 saatlik video yükleniyordu. Bu süre 2013'te 72 saate, 2015'te 300 saate çıkmışken, 2016'da 400 saate ulaşmıştır. Bir dakikada. 2011'de Google'da 2 milyon arama yapılıyordu bu 2013'te 4 milyona çıktı 2016'da ise 69 milyon 500 bin kelime tercümesi yapılmakta bir dakikada 2011'de Facebook'ta 684 bin küsür paylaşım yapılıyordu bu figür 2013'te 2 milyon 400bine çıkmıştır 2015'te 4 milyon üstünde like veriliyordu 2016'da ise 216 bin fotoğraf messengerdan gönderiliyor 2011'de Twitter'da 1 dakikada 100.000 tweet gönderiliyordu. 2013'te bu figür 277.000'e, 2015'te 347.000'e çıktı. 2016'da içinde gülen surat, surat emoji olan dedi neredeyse 10.000. 2011'de Instagram'da 1 dakikada 3.600 resim paylaşılıyordu. 2013'te bu figür 216.000'e çıkmıştır. 2015'te 1.736.000 fotoğraf like edilmişken 2016'da bu sayı 2 milyon e çıkmıştır. 2011'de 571 yeni web sitesi, 347 yeni WordPress blok yazısı, 2.000 Force QR çekini, 27.000 Tumblr blok yazısı, 217 yeni mobil web kullanıcısı oluşmuştur. Diğer dikkat çeken bazı tespitler şunlar. 2013'te Amazon.com 1 dakikada 83.000 dolarlık satış yaparken bu değer 2016'da 222.000 dolara çıkmıştır. 2013'te 204 milyon e-posta, 48.000 Apple uygulama indirme, 23.300 saatlik Skype konuşması yapılmıştır. 2015'te 110.000 Skype araması, 694, bin, 694 Uber kullanımı, 51.000 Apple uygulama indirme, 284 bin Snapchat paylaşımı gerçekleşmiştir. 2016'da ise yaklaşık 7 milyon Snapchat video izleme, yaklaşık 100 bin Siri soru-cevaplama, 833 bin Dropbox dosya yükleme işlemi yapılmıştır. Görüldüğü üzere tablo enine boyuna evriliyor. Bir yanda biraz da kullanım amacının değişmesiyle listeden çıkanlar ve listeye yeni girenler. Diğer yanda ise listedeki her bir kalemde görülen geometrik artış. Son sözü internete erişen toplam nüfustaki artış söylesin. 2012'de 2 milyar 100 milyon olanlı sanal nüfus, 2014'te 2 milyar 400 milyon, 2015'te 3 milyar 200 milyon, 2016'da ise 3 milyar 400 milyon olmuştur.